Zamansız This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. Canlı yayınla saat 19:36 25 Burçak Konukman'la birlikte zamansız köşesini sunmaya devam ediyoruz. Tekrar merhaba Burçak. Merhaba. Öncelikli olarak Silvio Palladino'nun işiyle başlayalım. Ne için yaşıyorsun da? Çünkü senin hakim olduğun bir konu. Çünkü bir de röportaj gerçekleşmişti. Silvio Palladino ile neler söylemek istiyorsun? Aa, şöyle aslında insan neyle yaşar sorusunu akla getiriyor. Ee, Silvio'nun sorusu, evet, e, İstanbul Biyenay'ın aslında bir yandan bizim radyoda yaptığımız şeye çok uygun bir yaklaşım var. İnsanlarla röportajlar yapıyor. Hı hı. E, ve bu röportajlardan üzerinden e, bir video e, montajı da bir video çalışması ortaya koyuyor. E, pasajiste bugün açılan sergide bu video evet yaklaşık olacak. bir saat evvel açıldı evet e, insanlar gezebilirler 26 Haziran kadar 26 Haziran'a kadar zamanlar. aslında hani bu sorusun temelinde de belki biz biraz daha sanat ortamından insanlarla bu tartışmayı yapıyoruz yani e, nasıl oldukları kim oldukları ve ne yaptıklarına dair sorular soruyoruz o biraz daha kamuya sokuyor bu işi neler soruyor e, insan işte e, ne, ne ne için yaşadığını e, amacının ne olduğunu bu hayatta neye ulaşmaya çalıştığını kendisini neyle tanımladığını ve aslında ee, ...bu süreç içerisinde onu mutlu eden ve onu mutsuz eden şeylerin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Aslında birebir direkt paylaşma üzerine ve hani anlama üzerine yaptığı bir şey. Tabii bu tarz sanat üretimlerinde Silvio'nun Türkiye'ye erken gelip, İstanbul'a erken gelip... röportajları yapıp e, sonra editleyip bunları sonra sergi mekanda sergilemesi üzerinden olan... ...ve aslında sanat üretimine dair de kamusal sanatla ilişkisi olan bir çalışma bu... Yani üretim sanat üretimi çok farklı yollarla karşımıza farklı çalışmalarla ortaya çıkabiliyor. Evet bu arada senin de takip ettiğim bir performans gerçekleştirildi. 16 Haziran'da Manuela Macco'nun performansı evet. enteresan bir kavram. Köşe kavramı üstüne gidiyor. Neler gördün performansta? Evet sanatçı aslında e, o da bir video hazırlamış aynı zamanda ve e, videoda da e, mekanın köşesinde çekilen bir video, yani pasajistin bir köşesinde ve performans sırasında da o köşede durdu <gülüyor> ve orada çeşitli yani köşeyle kurduğu e, ilişkiyi e, videoya çekmiş. E, kaşe hazırlamış burada Hı -hı. kendisi için İstanbul'a dair. E, bu kaşeyi e, performans sırasında bir okuma ile birlikte e, bu köşe fotoğrafın arkasına vuruyor Hı -hı. ve gelen insanlara e, buyurun bundan alabilirsiniz herkesi kendi seçiyor ve İstanbul'un köşelerine lütfen bunu benim için yapıştırır mısınız diyor Hı -hı. aslında burada da yine mekan yani iç mekandaki köşe ile aslında dış mekandaki köşe arasında bir bağ kurmaya çalışıyor sanatçı ama burada yine katılımcı e, katılımcılık çok ön planda çünkü katılımla var olan bir çalışma evet bir başka iş var o da alt sanatçının fotoğraflarındaki seçkilerden oluşan insan sergisi 9 Haziran'da açıldı 27 Ağustos'a kadar The Empire'da görülebilir The Empire Project'te. Raşa Halil, Halil Koyutürk, Şenli, Manolo Menendez, Özde Türkan ve Gökçin Varan'ın işleri açık söylemek gerekirse biz buradaki tanımdan hoşlandığımız için bunu zamansız köşesine dahil ettik ondan hemen bir bölüm aktaralım. Sonuçta yalnızız dev bir sosyal kalabalığın içinde terk edilmiş sahipsiz öksüz hissediyoruz. Özgürlüğün tek başınalığın barındırdığı belirsizlik bizi ölüm kadar korkutuyor. Ortak paydamız olan insanlık bizi teselli etmiyor. Yaşamın savruluşunun içinde kendi güvenli alanlarımızı oluşturmaya ve korumaya çalışıyor. Bizi yargısız kucaklayacak ışığı arıyoruz demişler sergiyle evet. ilgili tanıtımıyla ilgili olarak. Açıkçası henüz görmedik sadece bu tanımı paylaşmak istedik görür görmez size hem bu sergiden bahsedeceğiz hem de The Empire Project'in binasından nasıl bir sergileme alanının olduğundan bahsedeceğiz. Şeyde ilginç değil mi bak What Do You Live For ne için yaşar ardından bu performans Manuel Macco'nun yine köşeyle ilgili. Evet. ...çalışması ve insan hani... Öyle ...direkt insanı merkeze koyan... ...bunlar güncel sanat çalışmaları... ...bu ara böyle karşımıza çıkıyor. Burada... Evet bir... E... Ukalalı saymazsan bir de kendiliğinden bir tespit çıkıyor. Güncel sanat ortamının aslında şu anda en azından şu dönemde arkının değiştiği başka bir kanala doğru gittiğinin de göstergesi gibi geliyor bana. Evet bir de kamusal sanat projeleri çok daha keyifli. Yani Hı -hı. hani sadece bir galeride bir iş görmek, hani bitmiş bir sanat üretimini görmektense... ...devam eden bir sanat üretimini takip etmek... ...katılımcısı olarak bunu birlikte yapmak... ...aslında sanatçı ve izleyici arasındaki... ...uzaklığı, duvarı da kırıyor... ...ve sanatçıyı böyle... ...üstten bakan bir adama değil... ...izleyiciyle birlikte aynı eşitliğe doğru itiyor. Evet, aynı platformda aynı statüde kalıp aynı o itiyor haline getiriyor. Evet. Bu anlamda şu da hoş tabii ki sanat ve bilgi ilişkisinde tartışılıyor olması hoş. Bilgi dizisi 2 paylaşım plato sanatta 22 Haziran'da açıldı. 14 Eylül'e kadar gezilebilir. Burada merak ettiğim şey şu özellikle Burçak atıl konusun gündemle ilişkisi buna dair neler söyleyeceksin? Şimdi e, bu sergiye katılan sanatçılarının işte atıl burada özür dilerim Markus Graf'ın küratörlüğünde olduğunu da söylemeliyiz. E, Atıl Kunst da var işte Arda Özmeneroğlu, Engin Gerçek. Cennetler. Ee, evet bu şimdi Arda Özmeneroğlu, Engin Gerçek zaten uzun süredir e, sanat öğretimi yapan kişiler. Şey de öyle Atıl Kunst da öyle tabii ki e, üç tane bayandan oluşuyor Atıl Kuz. <gülüyor> e, ve e, yani Atıl Kunst burada yine geriye taktikleriyle. Sergiye katıl katılıyorlar. Bir yandan Bu gerilla taktiklerini hani basın Şeyinde duyunca aklıma şey de hemen geldi ee, İşte bu günden fazlası Diye bir çıkartma dizileri var. Evet. Bunu Mail Art projesi olarak sürdürüyor Atıl Kunst. Ve gündeme dair e, Her hafta upload ederek yani Karşımıza e, başka türlü bir okuma Teklif ediyorlar. E, bir yandan Da işte bilginin e, Dönüşümü ve sanatla birleşimi Açısından güzel bir örnek yaptıkları e, Bir de şey çok güzel, Markus Graf bence onu yapmış olması çok güzel. Ee, hani bi, bi, bilgi ve bi, bi, bilimle aslında bir yandan sanatı iç içe koyma kaygısı. Ee? Ki yaptığı bir yerler de vardı bu e, teknolojiyle ilgili. E, burada anonsunu yapmıştık, internet üzerinden bir e, internet seçkisi yapmıştı <gülüyor> Markus Graf. <gülüyor> aslında o kendi başladığı bir dizide devam ediyor. Yani Markus Graf'ın son döneme dair çalışmalarında artık böyle bir bilim, bilgiyi hani biraz daha ön plana çıkmış gözüküyor. Bu da takip eden izleyiciler için farklı bir okuma olarak. Evet, olabilir. şeye aşinaydık bir süredir Amberden ötürü teknoloji ve sanat arasındaki ilişkiye ama Markus Graff'la birlikte bilim, bilgi ve sanat ilişkisine bir kez daha bakıyoruz. Kaldık ki dinleyicilerimizin vakti de var 14:50'e kadar. Bunu görebilirler. Platon, Platon Plato, sanatta Buradan geçiyoruz Art Sümer'e. Art Sümer de enteresan bir sergi ev sahipliği yapıyor. Teşhire İkna 2. Ee, bununla ilgili de şunu söylemekte fayda var. Hemen sanatçıları sayalım önce. Emel Akın, Hülya Bakkal, Hale Cumhur, Ahmet Doğu İpek, Erkmen Senan, Zülal Üşenmez Ertürk ve Cem Yardımcı. Ama burada temel olan ilerleyen dakikalarda değineceğimiz başka bir mesele var. O da Teşhire İkna 2 sergisinin bu yılki seçkisini sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez yapıyor. Çünkü şu sıralarda da bununla ilgili büyük bir Tartışma var Buna da döneceğiz. Ee, sanat eleştirmeni, küratör, sanatçı kim neyi yapabilir, kimin neyi ne kadar yapmaya hakkı var ee, buna döneceğiz ama dinleyenler Teşhir'e ikna de Ayşegül Sönmez'in e, seçkilerini izleyebilirler. İzleyerek de bu tartışmaya aslında bir parçasından ortak olmuş olabilirler. Evet aslında şöyle bir şey var. Zamanlama çok ilginç burada. Şimdi Ayşegül Sönmez'in yazdığı yazıyı şey yapacağız ama hani yazıdan... Ee, hemen sonraki tartışmalar devam ederken tak karşımıza açış giriş söylemez bir sanat değişimi olarak bir seçkiyle çıkıyor. Evet. Aslında nokta bu. Hani burada başka bir cevap oluyor kendisi açısından. Ya da başka bir tartışmanın başka başlangıç bir noktası başlangıcı oluyor. Evet. Yani e, burada en çok dikkat çeken bu bakalım bu teşkire ikna da ee, ne, ne var onu da yani sergiyi görüp bir şey yapmak gerekiyor. Ya da bu tartışmalara bir cevap niteliği taşıyor mu? Teşhire ikna iki. Evet o da Hı. ilginç yani. Kendi İstersen tarafından... hemen buradan CDA Projects'e geçelim. Orada neler oluyor? Ya evet işte bu CDA Projects'in de genç yeni farklı e, kapsamında bir şey yarışma düzenlemişlerdi. E, Selin Turam seçilmiş aslında. Kreatör Hı -hı. seçildi burada. Sanatçılar da seçildi. Selin Kuram da kreatörlüğünde ki ile gibi parça arasında diye bir e, hı hı. Kavramı hı hı. ortaya koyuyor Burada son dönem e, Yani bu yarışmaya başvurup da seçilen sanatçılar var Piyasaya yeni sanatçılar giriyor Demek oluyor buradan çıkan sonuç Evet seçici kurulda bakacak olursak da Başak Şanova, Stefania Kerman ve yani Jalowski'den oluşan yani de bir sergi, seçici kurul. Fotoğraf ve enstalasyon üzerine ağırlık vermiş. Yani sanat başından sanatça üzümesinden niye seçilmedik diye. <gülüyor> fotoğraf ve enstalasyon ağırlıklı bir seçki yapmışlar. Hani böyle bir şey var bunun. Seçim evet. kaydısı koymuşlar. 16 Temmuz'a kadar görülebilir. O da bugün sanatta, açılıyor. Evet bugün açılıyor. Volkan Yıldırmaz'ın bir e, sergisi var. Ben isimlere e, biraz takılıyorum, takıyorum kafayı. Özellikle sevdiğim sergi isimlerine, Haydun Dostol da bunu programında hep söylerdi. Volkan Yıldırmaz'ın sergisi öyle bir seviyor, seviyorum ki tam sevdiğim gibi oluyor. Ya vallahi bu, bu da ilginç. Yani işte biraz daha gerilla şeyinden devam eden bir ısup olduğunu düşünüyorum. Ve yani Volkan Yıldırmaz'la aslında bir röportaj bu röportajla da... ...böyle hani daha geriyle çalışan sanatçıları ne neyi, ne, niye bu sevme olayı nasıl geliyormuş onu öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet Özdemir Altan da yazdığı yazısında zaten çok büyük bir iddiayla başlıyor. Bu genç sanatçıda bilinen ne bir usta ne bir referans izine rastlanmamaktadır diye yazmış. Zor bir şeyden bahsediyor. Ben de dolayısıyla merak ediyorum bu... Bu cümlenin altı ne kadar doluyor? Doluyorsa nasıl doluyor açıkçası merak ediyorum. 4 Temmuz'a kadar Volkan Yıldırmaz'ın öyle bir seviyor. Evet, tam sevdiğim gibi oluyor sergisini Galeri Espasta teşvikiyede görebilirsiniz. Sınırlar Yörüngeler sergisi de artık dinleyicilerimizin ve pek çok sanatseverin aşina olduğu bir dizi. Vallahi işte 5 yıl olmuş 10. sergi. Biliyorsun her sene 2 sergi yapılıyor. bir e, yani Aynı seçim oluyor. İşte 9-10 diye e, sergi sergili <gülüyor> sergiliyorlar. Bu, bu da 10.sı artık e, sergisi. 10.sunun sergisi yapılıyor. E, Mürteza Fidan ve e, Melik Görgün e, her sene olduğu gibi Sınırlar Yörüngeler'in... E, ...seçici kurulunda yer almışlar. Bir yandan Nilfer Ergin ve Banu Cennetoğlu... ...ve Hakan Onur'u da almışlar değerlendirme kurulunda. Yüksek lisans öğrencileri sadece başvurabiliyor. Hı hı. Onların arasında işler seçiliyor. Ve aslında şey değil... ...sınırlar yörüngelerde. Tek bir e, iş önerisi değil. Son dönem çalışmalara bakılıp... ...onların içerisinden... ...halihazırda olmuş veya projelendirilmiş... ...ama sergilenmemiş de olabilir. O işler seçiliyor. Aslında bu bir, bir dönem artık yüksek lisansla yoğunlaşmış işini... ...yapmaya çalışan insanların e, çıktısı diye değerlendirilebilir. Yani o açıdan bir sınır ayının geleni teklifi var. Evet, son üç buçuk dakikanın içerisindeyiz. <gülüyor> Şimdi üç, Çok, üç, dakika üç buçuk kadar dakika dakikada bunu nasıl bağlayacağız? Bunu. Ben de bilmiyorum. Çok büyük bir tartışma. Ama biliyorum ki zaten bu tartışma burada kalmayacak. Muhtemelen bizim programımızın da gündemine zaman zaman oturmaya devam edecek. Şş. Katil Uşak mı? Katil Uşak mı? Değil. <gülüyor> Yaki de uşak bilmiyorum. Bir hırsız polis vakası diye bir süredir internette dönen tartışmalarda aslında Burçak Bingöl'ün sergisine dair Arşigül Sönmez önce övücü bir yazı yazıyor. Arasında bir tane de yerici cümlenin olduğu. olduğu. Ardından da sergiyi aynı tarihte, aynı gün açılan Ai Weiwei'nin sergisiyle karşılaştırma yapıp ortaklıkları yazıyor. Ama bu ortaklıkları yaparken usup olarak da sınırın biraz Bur, yani Sen kibar davranıyorsun şu Burçak anda. Burçak Bingölü e, suçlama e, ya ne, neden olabilecek bir e, bir üslup kullanıyor. Burçak Bingöl'de buna dair çalıntı olduğu anlaşılıyor. Da ben söyleyeyim senin yerinde. Burçak Bingöl'de buna dair cevaben bir yazı yayınlıyor ve işlerini zaten daha önceki tarihlerde olduğu ki buradaki benzetme kamera olayı. Hı hı, Mobese kamera. kameralarının e, seramikten benzetmeleri oluyor ve diyor ki yani hani ben bunları daha önceden yaptım nasıl olabilir zaten. Ee, ...aynı gün açılan bir sergide ben bunu nasıl e, denk getirebilirim diye... ...çok aslında samimi bir yaklaşım var orada. Ben sana bir şey soracağım bu konuda. Niçin bir sanatçı? Diyelim ki ben senin eserini çaldım. Sadece merakımdan soruyorum. Evet. Niye senin serginle aynı gün sergiliydim? Yani üstünden biraz vakit geçmesini bekleyebilirim. Başka bir kente açmayı tercih edebilirim. Yani bilmiyorum ki yani... bu ya ...böyle bir şeyde yine bir piyasa koşulunda hani... Bir, bir şey olabilir ama saçma yani imkansız olduğunu düşünüyorum ben. Hani düşünceden esinlenme olabilir ama aynı şeyi aynı anda aynı şekilde koymanın hiç kimse tarafından mantığı karşılanmaz. Yani. olduğunda benim için bunun olumlu bir karşılığı var. Vay be sanatçıyla ben aynı anda ha. aynı şeyi düşünmüşüm Aslında yapmışım. Aslında işte, tartışmayı niye gibi oraya gibi. getirmiyoruz ki ben onu anlamıyorum. Yani insanlar günümüzde birbirinin esinlendiği şeylerden esinlenebilirler. Ee, aynı biçimde belki karşıda çıkmış olması burada biraz şey olmuş hani. Bağlam farklı olsa da hani biçim olarak aynı olma eleştirisi var ama hani o da değil mesele yani hani e, şey çok normal bir şey benzer durumlarda etkilenmesi çok normal çünkü küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz yani o öyle bir lanet olsun ki bir durum var yani hayatımızda. Evet bu şeyden de bir hayır çıkmış Volkan Aslan sayesinde. Valla Volkan kocaman bir hemen direkt okuyorum zamanımız yettiğince kocaman bir organizasyonun network'ün birbirine bağlı hassas birimleri değiliz diyor. Bazen kapmamız, bu aynalaşmadan, tıkanmadan kaçmamız, parçalanmamız, dağılmamız ve tartışmamız gerekiyor diyor. Eğer öyle değilse ben bu oyunun parçası olmak istemiyorum diyor. Değilsin istiyorum bir şeyler diyor. Ve burada da hani sorduğu soruda kendi işlerinde bir artardaki sergi üzerinden bir performansla bunu İdil Kartar'la birlikte yapıyorlar. Sorduğu soru nasıl bir sanat eleştirisi olmalı? Cevabını bulamadım diyor. En azından nasıl sanat eleştirisi olmamalıyı biliyorum diyor. Ve aslında o tartışmayı itelim diyor. Ama tartışmayı itelim derken... Bir bakıyoruz ki Hülya Küpçioğlu bir şey yakalıyor. Evet ona çok fazla vaktimiz yok. Yine de çok üstünden hızla geçecek olursak Şükran Moral hakkında aslında hakaretimiz e, cümleler kuruyor. Bosporus Sanat Gazetesi'nden Şikes'te bağıra Açık Mahlası ile yazılar yazan bir kişi ve buna karşılık da Hülya Küpçioğlu bir yazı yazıyor. Sizin de sanat yazarlığınız tartışılır başlığıyla bir yazı yazıyor. Ve Uşak'tan cevap geliyor bir yerde eğer katil kimse Ortalama bir akla öfkeli saldırgan Ve utulmaz bir ahlaka sahip Bu kadının yaptığı işlerini ve bunun gibi Sanatçı geçinenleri bağrımıza basıp Giderek gelenekselleşmeye başlayan Sanatsal ahlaksızlığın ahlakın Yaşam ahlakının ilerisine Geçmesini göz mü Sona geldik ben bu akşamı bu Şikes'te Bağrı açın bir cümlesiyle şükran moralı ahlaksızlıkla suçlayan Şikes'te Bağrı açın bir cümlesiyle bitirmek istiyorum günün sözü olarak. Ve bu cümleden de Şikes'te Bağrı açın zaten yönelimleri sanırım ortaya çıkıyor. Şöylemiş, bunun gibi sanatçı geçinenleri bağrımıza basıp giderek gelenekselleşmeye başlayan sanatsal ahlakın, yaşam ahlakının ilerisine geçmesine göz mü yumalım? Yeah. Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak konukmanla güncel sanat konuşmaları. Bu sinemalardan.